Abdülkadir Bağdıllı anlatıyor. Hazreti Üstad'ın mübarek cenazesini yıkamak şerefine nail olmuş olan Molla Abdülhamid Efendi'nin Hazreti Üstad'ın Urfa'ya gelişi ve vefatıyla ilgili rüyası ve hatırası da şöyledir. Molla Abdülhamid bu rüyasını birçok defalar hatta her görüştüğümüzde bize anlatırdı. Ben her sene Ramazan'ın 20'sinden sonra bir camide itikafa girerdim. O sene yine Kadıoğlu Camii'nde itikafta idim. Hazreti Üstad'ın Urfa'ya geldiği günde bana haber verdiler. Fakat ben itikafta olduğum için Şafii mezhebinde çok zaruri bir sebep bulunmazsa itikaftan çıkılmaz diye çıkma fetvası olmadığı için çıkamadım. Ama çok üzgündüm. Birinci günü öyle geçti. İkinci gün kuşluk vakti oldu. Ben üstadı görmeye ve ziyaret etmeye çok çırpınıyor ve can atıyorum. Fakat itikaftan da çıkamıyorum. İki rekat duha namazını kıldım ve biraz yattım. Rüyamda üstadı gördüm. Kendisine, Seyda, ben itikaftayım, çıkamadım. ''Ziyaretinize gelemedim.'' dedim. ''Üstat, mütebessim bir çehre ile bana Arapça olarak.'' ''Fihi veçhün.'' dedi. Başka bir şey demedi. ''Bunun Türkçesi bir yolu, bir fetvası vardır.'' demektir. Uyandım düşündüm. Rüya olduğu için rüya ile şer'i meseleler noktasından amel edilmediği için yine çıkmaya cesaret edemedim. Hem Üstad, Urfa'da çok kalacak zannediyordu. O günde çıkamadım ve akşam oldu. O gecenin sabahında Üstad'ın talebeleri gelip beni aldılar. Üstad'ın yanına götürdüler. Fakat eyvah! Üstad'ı vefat etmiş buldum. Üstad'ın talebeleri vefatından şüphelenerek gelip bana haber vermişlerdi. Tabii artık gittiğimde her şey bitmişti. Müzik